Oynayanlar: Ali Ulvi Kurucu, Nüvit Candaner, Ertuğrul, Ümit Dolu, Çocuk, Onur Kırış, Mustafa Sabri, Engin Yüksel, Şüh Celal, Ahmet Taşdemir, Kirkor, İsmail Yıldız. 43. Bölüm Şükh Celal bir gün yalnız başına hoca efendiye gelmiş. E, efendim... ...sizinle hususi konuşmaya geldim. Bir ricaya geldim. Hayırdır Şükh Celal? Buyur... ...senin rican bizim için şereftir. Estağfurullah efendim. O şeref bize ait. Diyeceğim şu... E, ...şey nasıl desem ki... Çekinme... ...söyle şunu... Hadi. Efendim... Eğer kabul buyurursanız... Sizin ailenize katılmak istiyorum. Biliyorsunuz... İslam'da istişare var. istihare var. Ben bugüne kadar evlenemedim. Gerçi akrabadan, ehibadan kısmetler çıktı. Fakat nasip olmadı. Sizin nurlu yüzünüz... Benim gönlümü fethetti. Peki... Asıl konuya gelecek olursak... Ee, diyeceğim şu... Eğer nasipse torununuza talibim görüşüp istişare istihare yapın nasıl uygun görürseniz öyle olsun Mustafa Sabri Efendi fakiri çağırmış yalnız gelsin demiş gittim yahu gönlüme doğan karşıma çıktı Şüh Celal bize damat olmak istiyor. Benim için şereftir. Fakat kız benim değil, torun. Dede olmak baba olmak gibi olmuyor. Haklısınız efendim. Şüh Celal rahat etmek, huzur bulmak, manen mesud olmak için evleniyor. Bunu biliyorum. Fakat bizim kızlar henüz çok genç. Daha akılları havada. Bakıyorum da Celal'i memnun ve mesud edecek manevi halleri yok. Siz daha iyi bilesiniz hocam, o konuları ben hiç bilemem. Korkarım ki Şüh Celal bizden soğur. Oysa ben sevgi ve saygımızın aynı şekilde devam etmesini arzu ederim. Evet, kişinin cenneti evidir. Mesut bir aile yuvası dünyanın cennetidir. Şüh Celal böyle bir cennet hayal ediyor. Ama ben torunlarımı Şüh Celal'e münasip bulmuyorum, denk göremiyorum. Arada kefayet yok. Bunu Şüh e ancak sen söyleyebilirsin. Hafız Ali, Küçük Ali, bu işi halledebilir misin? Eminiz olur efendim. Ne yapmam icap ederse gayret gösteririm. Telefon et, evine git. İstersen fakültede görüş, şu işi gönül kırmadan, kırılmadan hallet. Şüh e telefon ettim. Filan saatte fakültede boşum dedi. Gittim. Şeyhülislam efendinin söylediklerini aynen naklettim. Şuh Celal ne dese beğenirsiniz. Ne dedi? Şeyhülislam hazretleri gözümde daha çok büyüdü. Torunlarını bana layık bulmuyor. Bu benim için ne büyük bir şereftir. Bu abdi hakiri üstün görüyor. Şuh Celal benim gözümde çok büyük. Benim torunlarım o mücahideyi tatmin edecek çapta değil maalesef diyor. Şeyhülislam hazretlerine sevgim, hürmetim bir kat daha arttı. Kendisine hürmetlerime arz et. Bu iş olmuş gibi memnun oldum ben. Sevgimiz gönülden gönüle devam etsin. Mustafa Sabri Efendi'nin bir oğlu, iki kızı vardı. Oğlu İbrahim Bey. Onun da bir oğlu ve üç kızı var. Oğlunun adı Fatih'ti. Gencecik vefat etti. İbrahim Bey İstanbul'da evlenmiş. Konya'da tahsildeyken... ...harbi umumi çıkmış. Askere gitmiş. Dönünce hukuk fakültesini bitirmiş. Vazife filan alamadan... ...hicret gurbet derken... ...sıkıntılı bir hayat yaşamış. Bazen babanın kaderini... ...evlatlarda paylaşıyor. Hiç unutmam... 1944 yılı. Cihan Harbi devam ediyor. Almanya'nın Rusya'dan çekilmeye başladığı günler. Felaketli, sıkıntılı günler. Mustafa Sabri Efendilerin oturduğu Abbasiye semtinde İngiliz karargahları, askeri tesisleri var. Buraya yeni cephane vesaire geldiğinde Alman istihbaratı haber alarak bunlar daha mahzenlere konmadan hava hücumlarıyla vuruyorlardı. Siz bunları da gördünüz mü? Yaşadım, yaşadım. <gülüyor> Bu yüzden Abbasiye taraflarında fırınlar tam çalışmazdı. Uzun kuyruklar olduğunu söylemiştiniz. Sırayla siz talebeler hocanın evine ekmek götürüyordunuz. Demek bunu anlattım. Hı -hı. Neyse, şimdi de sebebini açıklamış oldum. Yine anlattım galiba... Hoca Efendi bir dönem Yunanistan'da gümülcine de kalarak yarın gazetesini çıkarmış. Türkiye bu gazeteyi kapattırmış. <gülüyor> evet. Romanya'daki evlerinde İbrahim temosatıp yemişti. Heh, evet, evet. Yine bir İslam ülkesine gitmek istemiş. Kime müracaat etse hiç kimse kabul etmemiş eski Şehhül İslamı. En sonunda oğlu İbrahimle Mısır konsolosluğuna gitmişler. Biri Arapça, biri Fransızca durumu izah etmişler de konsolos insafa gelmiş. Böylece Mısır'a gelmişler. mısr Cedide mahallesinde bir eve yerleşmişler. Çok şükür bir yer, bir sığınak bulmuşlar. Mustafa Sabri Efendi o ilk birkaç ayı nasıl geçirdiklerini, ne yiyip içtiklerini anlatırken şikayet etmez, sadece gülerdi. En ucuz buldukları için bir çuval kuru fasulye almışlar. Başka bir şey almaya para kalmamış. Tencereleri yok. Bir çaydanlıkları varmış. Fasulyeyi bu çaydanlıkta kaynatıp pişirip yiyorlar. Sonra çaydanlığı yıkayıp çay yapıyorlarmış. Oğlu İbrahim bir Ermeni kunduracıya çırak olmuş da biraz rahatlamışlar. Müslüman bulamamış da Ermeniye mi çırak olmuş? Maalesef. İşte hali pürmelalimiz. Oturdukları mahalledeymiş bu Ermeni. Kirkor. O da Türkiye'den göç edenlerdenmiş. İbrahim Bey bu kunduracıyla ahbap olmuş. Zaman zaman dükkanına gider, oturur sohbet ederlermiş. Bir gün bu Kirkor İbrahim Bey'e demiş ki... İbrahim Bey... Aynı memleketli biri olarak size bir iyilik yapamıyorum, üzülürüm. Gel sana şu sanatı öğreten faydam olsun. Sen de bizimle birlikte çalışırsın. İbrahim Bey Hukuk Fakültesi mezunu değil miydi? Yüksek tahsil yapmamış mıydı? Gurbetelde tahsilin bir ehemmiyeti kalmıyor ki. Ya İbrahim Bey kunduracıda çalışmaya haftalık almaya başlamış. İbrahim Bey şöyle anlatırdı. Açız. Başka çare yok. Kunduracıya sürek oldum. Birkaç ay çalıştım öğrendim. Bir gün kunduraya pençe vuruyorum. Islanmış köseleyi çiviyle çaktım. Bıçakla kenarlarını kesip alacağım. Kunduracı bıçakları çok keskin olur. ustura gibidir. Bıçak elime kaçmasın mı? Sol elimde büyük bir yara açıldı. Yine işsiz kaldım. Yara geçecek de ben de işe başlayacağım. Gerçekten iyi çile çekmişler. Çilenin de iyisi mi olur? Olur. İşte böyle. O günlerde Mısır Efkaf Nazırı, Vakıflar Bakanı Azzam Paşa nereden duyduysa... ...Osmanlı Şeyhülislamı'nın... ...Kahire'de bulunduğunu... ...maddi sıkıntı çektiğini haber alıyor. Demek çile dolmuş de ki... ...Lütfu ilahi yetişmiş. Mustafa Sabri Efendi'yi ziyarete geliyor... ...ve diyor ki... ...Efendi Hazretleri... ...Mısır Devleti dahil, bizler de dahil... ...hepimiz sizin... ...nimetlerinizle perverde olmuş kimseleriz. Siz... İslam alemini temsil etmiş bir şeyh İslamsınız. islamsınız. Binaenaleyh Beytülmal'de sizin hakkınız vardır. Müsaade ederseniz size ayda 12 lira maaş bağlamak istiyoruz. Paşa Hazretleri, benim vekilim olan zat Zahid Kevseri Efendi de buradadır. Onun da ihtiyacı vardır. Ona da bir maaş bağlanması mümkün mü? Yedi Mısır lirası da Zahid Kevseri Efendi'ye bağlanır. Bu para o zaman için yetecek bir miktar mıdır acaba? Yetecek bir miktarmış. Gerçi para zamanla değerini kaybetmiş ama... O canın tevekkülü sayesinde yeni bir imkan zuhur etmiş. Neymiş o yeni imkan? Mustafa Sabri Efendi, heykel paşanın peygamberlere ve mucizelerine dair yazdıklarına cevap olmak üzere... ...bir risale yazıp bastırmıştı. Bu kitap Kahire'de satılıyordu. Bakın Allah farklı kapılar açmış işte. Kral Faruk'un veliahti Prens Muhammed Ali Paşa'ydı. Bunun sekreteri olan Muhtar Bey adındaki bir çerkez Sabri Efendi'nin bu kitabını görmüş. Bakmış ki yazarı sabık Osmanlı Şeyhülislam'ı ve kitap Kahire'de yeni basılmış. Sekreter kitabı Prens Muhammed Ali Paşa'ya göstermiş. Efendim, eski Osmanlı Şeyhülislam'ı Kahire'de. Bakın bu kitabı o yazmış. Araştırdım, daha yeni basılmış. Kitap evinden Hazret'in adresini aldım. Kendisini görmeye gidelim mi? Muhtar Bey, benim gitmem dikkati çeker, doğru olmaz. Malum harp içindeyiz. Sen arabayı al, git, kendisiyle görüş. Davet et, al ve saraya getir. Haklısınız efendim. İngilizler her şeye musallat oluyor. Osmanlı devleti mensuplarıyla görüşmemiz maalesef yasak. Evet haklısınız. Sen gizlice saraya getir, burada görüşürüz inşallah. Bu muhtar bey arabayla gelmiş, Mustafa Sabri Efendi'yi bulmuş, alıp saraya götürmüş. Prens Muhammed Ali Paşa bu arada efendinin kitabını okumuş, hayran olmuş. Yüz yüze geldiklerinde demiş ki Şimdiye kadar sizinle alakadar olamadığımız için çok özür dileriz Affınızı istirham ederiz Halimiz belli Sizin başınıza gelenlerin bir kısmı bir benzeri de bizim başımıza geldi Bugüne kadar sizden haberdar olmamamız bir ayıp Şimdi lütfen açıkça söyleyiniz Geliriniz nedir? Neyle? Nasıl geçiniyorsunuz? Efendim, Allah razı olsun. Abdurrahman Azzam Paşa birkaç senedir ayda on iki mısır lirası tahsis etti. Ev kaftan alıyoruz. Muhtar Bey. Buyurun efendim. Her ay aynı miktarı efendi hazretlerine siz de götürüp takdim edebilir misiniz? Efendim, benim bir de vekilim var. Zahid Kevseri Efendi. O da bizim gibi ev kaftan aldığıyla geçiniyor. Peki o ne kadar alıyor? Yedi lira. Yedi lira alıyor efendim. Muhtar Bey o zata da ayda 7 lira bizden götürelim. Olur mu? Olur efendim. O işi bendeniz takip edin. Elhamdülillah bu sayede hoca efendiler... ...rahata kavuşmuşlardı. Aslında hoca efendi kimseye halinden şikayet etmedi. Altı sene hasırdan iskemlelerde oturdu. Evin döşemesi hiç değişmedi... Hoca efendi kendisiyle ilgili üzülmezdi. Ama hanedan mensuplarına çok yanardı. Şöyle derdi. Yahu eğer bu olanlar bir plansa... ...düşman ne yaman planlar yapıyor pes doğrusu. Bu işler denk gele körü körüne olmaz. Acaba... Hanedanı böyle perişan etmekle düşmanın maksadı nedir? Tarihin akışını ne tarafa çevirmek için bu dolaplar çevriliyor? Tarihin akışını onlar değiştirebilirler mi hocam? Tarihte bu kadar zulme, bu kadar hiyanete uğramış bir hanedan daha var mıdır? Rus hanedanı sürüldü ama hep paraları vardı. Hem de Avrupa'da asil tabaka tarafından korunup kollandılar. Yine asil zade olarak yaşadılar. Osmanlılarsa yazık Osmanlı hanedanıysa Her türlü ezildi Perişan edildi En süfliği işlere tenezzül etmek zorunda kaldılar Yahu Kapıcılık yapanlar oldu Canına kıyanlar oldu Nedir bu rezalet Hadi yurt dışına sürdünüz Üzerinde yaşadığınız bu topraklar Keyif çattığınız saraylar Onlara ait Gittikleri yerlerde yine milletlerini temsil ediyorlar bari hiç olmazsa orta karar kimseye muhtaç olmayacak bir gelir bağlansaydı Hindistan'da Hintlilerle birlikte Hindistan Müslümanlarının İngilizlere karşı kıyam ettiği zaman ben Kahire'deydim Gandhi başlarındaydı o zaman henüz Pakistan yoktu Müslüman liderler de Gandhi ile beraber çalışıyorlardı ...Pakistan Müslümanların Hintlilerden ayrılmasıyla doğdu zaten. Gandhi İngiliz idaresini protesto etmek için oruç tutmaya karar verdi. Eğer bu yüzden ölürse Hindistan'da önü alınamayacak isyanlar olacaktı. Dünya kamuoyu da böyle ihtiyar, zayıf, bir bez parçasına sarılı yaşayan... ...bir sulh adamının ölümüne sebep olduğu için İngilizler aleyhine dönecekti... Gandhi bunu yapmak istiyordu. Peki Gandhi'nin istediği olabildi mi? Gandhi oruca başlayınca... ...yer yerinden oynadı. Bazı gazeteler, ajanslar... ...ondan bahsetmeye başladılar. O zaman... ...Mustafa Sabri Efendi dedi ki... Cevap... ...Gandhi ölüm orucu tutuyor diye... ...dünya yerinden oynuyor. Fakat Osmanlı İslamı. Şeyhülislamı... Yıllardan beri maalesef oruçlu Kimsenin haberi yok. 43. bölümün sonu. Yarın aynı saatte tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bu düşün. Projection.